1591 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Hazreti Ömer'den dualarında kendisini de unutmamasını istemeleri, sahabelerin Hazreti Peygamber'den dua talep etmeleri. Evet, Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'den umre yapmak için izin istedim. istediğim izni vererek bana "Ey kardeşim, dualarında beni de unutma." buyurdular. Hazreti Peygamber'in bu sözleri yanımda tüm dünyanın benim olmasından daha sevindiricidir.